Çık dergi. 1e rastladık güç bize katılınca gidip kapıyı çaldık 8 çıktı kabıya 4 geldi yanımıza bir onlara geçince dönmek zorunda kaldı Haber verdik do'a katılsın aramıza biraz daha güçlenip varalım kapısına. Yola düştük erkenden 8 daha uyurken, tam köşeyi dönerken bölündük sağa sola. Otobüs çarptı, yediyi kedi kaptı. Yok olduk birdenbire, adımız sıfır kaldı. Sıfır olmak ne zormuş, başında biri gerek. Milyon bile olsan da para etmiyor demek. Anlaşıldı bu iş zor, okula gitmek gerek. Artı, eksi, eşitlik, çarpmayı bilmek gerek. Sıfır olmak ne zormuş, başında biri gerek. Milyon bile olsan da para etmiyor demek. Hmm. Herkese akşamlar. Merhabalar. Evet Açık Radyo'dayız. Açık Dergi programı başladı. Paris'ten yaptığımız canlı yayının ikinci gününde sizlerle beraber olduğumuzu hatırlatalım. Getirilik isimli mekanının Kolej İstanbul etkinliklerinde İstanbul'u yansıtmak ve Getirilik'te olanı da radyoya aktarmak gibi bir e, görevle buradayız. Arkamızda prova sesleri var bu arada şimdiden onlar için özür dileriz arada olmak durumunda kontrol edilememekte. Bir parçayla açtık, sıfır olmak. Fikret Kızılok ve Bülent Ortaçkir'in Büyükler için Çocuk Şarkları e, albümünden bir parça bu akşamın e, Açık Dergi'nin Paris yayının ikinci gününü açmış oldu. Gürkan Vahis ile beraber teknik masada olduğumuzu söyleyelim. Ben İksem Mavi Tuna. Ben Gözde Gazaz. Ve karşıda da İstanbul'da da teknik masada Ferial Kabil ve Fahrettin Biçici. Bizlerle beraber Paris'teki ekibin ortak kararıydı bunun açılış parçası olması. Evet bu akşamın yayınına bakalım istiyoruz. Paris'ten yapacağımız e, ikinci yayın biraz yoğun olacak. genel açıldı zira. Bugün daha doğrusu bir basın açıklanması. Evet. Açıklaması da değil. Evet bir basın toplantısı. toplantısı yapıldı. Basın toplantısı. Küratörler vesaire. Herkes oradaydı. Evet aynen öyle 5 tane ana sergi ve karma sergilerin açıklandığı ve sergilerin gezdirildiği epey kapsamlı bir basın toplantısı vardı. ve Ekibimizden Fahrettin Biçici oradaydı. Esasında bu arada bir yenerin cumartesi günü açılacağını şimdiden hatırlatalım. Fakat biz önceden size bir takım sesler ve söyleşiler ve de izlenimler dinleteceğiz birazdan. Kent akvim dışında sanırım bugün İstanbul'da olan en önemli olay da buydu. Evet. E sonrasında Paris'e yönlenme imkanını evet. buluyoruz. Murat Meriç saat 7'de hatırlatalım Kurac İstanbul bir dizi etkinlikti. Bir hafta boyunca devam ediyor Paris'te ve İstanbul temalı Berlin'in ardından İstanbul'un kötü sanat dünyası mercek altına alınıyordu. Anadolu Pop'ta tabii ki bu başlıklardan bir tanesi İstanbul kötü sanat dünyası denince Murat Meriç'in İstanbul saatiyle saat yediyordu. Yedi civarı bir konuşması var burada Anadolu Pop hakkında. Ama öncesinde kendisi canlı yayınımıza katılma nezaketinde gösterdi. Bizlerle beraber olacak bir aksilik çıkmadı sürece canlı yayında her şeyin olabileceğini de hatırlatalım tabii ki. internet üzerinden yürüyor bu yayın Paris-İstanbul arası. O bizimle beraber bu akşamın bir diğer etkinliğiyle alakalı söyleşi de Peki Monopolis oluyor. İmra Azem'le yapmış olduğumuz bir söyleşi vardı İstanbul hakkında. Oldukça ilginç ve aslında temelde öğretici olma işlevini taşıyan bir film diyebiliriz galiba. Evet kesinlikle zaten o yüzden burada bir kere daha gösterilmesi ayrıca önemli diyebiliriz belgeselin. Bu arada İmra Azem şu an Paris'te değil biz kendisiyle İstanbul'dayken bu söyleşi geçtiğimiz hafta yapmıştık esasında hem filmden yola çıkıp biraz demokratikleşmeye dönen bir muhabbet oldu. İmraz Emre telefon üzerinde yaptırmıştı. Bu söyleşiyi dinleyeceksiniz açık dergin içinde. Yanı sıra esasında getirdik de bir şekilde İstanbul'dan buraya gelen İstanbul'un izlenimlerini yansıtan müzisyenler var. Fakat biz buraya gelmişken İstanbul'da ilgisi olan fakat burada yaşayan müzisyenlerle de söyleşiler gerçekleştirmek istedik. O müzisyenlerden bir tanesi bu akşam konuğumuz olacak canlı yayında Zeki Çöleş. Kendisi burada e, triyonla ali isimli bir üçlü grupta çalışıyor. aynı Yanı sıra solo çalışmaları da var. Kendisi e, burada getirdik de konumuz olacak. Evet esasında bu meselede hafta sonu burada gerçekleşecek ve getireyim bizden sonraki ikinci programı. Kuraj İstanbul'un ikinci radyo programı olan Arkansiyel isimli bir radyo programı göçmenler ee, üzerinde bir program olduğu söylenebilir. Çok uzun süredir yayın yapıyormuş. Paris'te onlardan aldığımız bir tavsiyeydi zeki çöleşe uymak e, ulaşmak. O da bizi kırmadı. Bu bizlerle beraber olacak. Bunun haricinde Deniz Erbaş burada olacak. Zira Montadas'ın Açık Radyo üzerine filmi de On Translation ismini taşıyan filmde geçelik de Getirik'te gösterilen filmler arasında ve son olarak da bu akşam sahneye çıkacak olan replikas bu akşamın Açık Dergisi'nde yayınında da Canlı yayında bizlerle beraber İstanbul'da seslenme imkanını bulacak diyelim. Ve şimdi kent akvimine geçmeden önceki çok kısa olacak temelde e, BNL yer vereceğiz. Ama biraz soğuklanmak adına Babazula'ya gideceğiz. Paris'te çalmanın anlamlı olduğu bir parça olduğunu düşünüyoruz. Zira Fransız prodüktörle çalıştıktan bu yana e, Babazula'nın şarkılarını da Fransızça duymakta Mümkün oldu. Gece konduya gidiyoruz. Dinleyeceğimiz parça Lufre d'Annafore Anfeur ismini taşıyor. you hey. Evet, Baba Zula, Le Fouret d'Anne For A Anfeu isimli parça Gecekondu albümlerinden geldi son albümleri galiba. Evet. Galiba değil, öyle Baba Evet, bir sene önce çıkmıştı Gecekondu, 2010 yılında yayınlanmış. Biraz önceki parçayı da Yalan Orman'daki Gelincik olarak yayınlanmıştı peki hafiften Türkçe'ye de çevirebiliriz. Babo son albümünde birkaç önce sanırım, iki ay önce rolda yayınlanan bir söyleşilerinde, daha doğrusu artık bir artı bir olan rolda yayınlanan bir söyleşilerinde biz kentsel dönüşümü değil gecekonduları Konduları istiyoruz geri. O yüzden albümün ismini ve komşuluk ilişkilerini de özlediğimiz için ismini gecekondu koymuştuk demişti. Biz de hem albümü hatırlatmak istedik hem de esasında bu akşam Babo Zula'nın bir konseri var çoğu zaman çıktığı bir mekan. Fakat Babylon'un açılış e, konseri de diyebiliriz esasında. Daha önce de bahsetmiştik Midnight Express isimli bir seriyle başlıyorlar bu seneki konserlere Babylon ekibi 78 yılındaki Midnight Express'e bir gönderme yapıyor ve temelde e, filmin Türkiye'ye yapıştırdığı önyargılar gibi batı dünyasını ötekileştirdiği ülkelere gidiyordu müzikleriyle. E, dediğim gibi bu akşam Baboza'nın bir konseri var. Yarın da İlhan Arşay'ın olduğunu hatırlatalım aynı mekanda. E, bu akşamın tek konseride sanırım şu ana kadar söyleyeceğimiz bu. Evet iki haber daha var lakin sizlere vereceğimiz bunlardan bir tanesi Muhammed Reza Şajarya'nın konseri oluyor. 16 Eylül Cuma saat 9'da İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleşiyor. Dünya müziği de kategorisine de koyulan İran müziğinin esasında İran geleneksel müziğinin önemli besteci ve yorumcularından bir tanesiydi Evet, epey bir ilgi göreceğini tahmin ediyoruz. Buradaki İranlılar tarafından üstadın burada olması Muhammed Reza Şacal. Yani konseri yarın gerçekleşiyor. Bir diğer konserde Vah günlerinden dokuzuncusu gerçekleşiyordu İstanbul'da. Evet epey oldu epey oldu dediğim tam bir hafta oldu esasında. 8'inde başladı European Union Barak Orkestralı'yla beraber. Yarın akşam da Galici İstanbul'da ilginç bir konser olacak. Performans denilebilir diyebilirim. Pete Lockett önemli bir perküsyoncu olarak anılmakta Erdem Heyvacoğlu ile beraber Bahtronika isimli bir e, konser verecek bilgisayar ortamında işlenmiş perküsyon tınları ve canlı elektroniklerle e, bezenecek olan bir konser deniyor. Evet. Heyvacoğlu barok dönemi e, aletlerinden Viola de Gamba'nın kendisi için Los Angeles'ta tasarlanmış bir versiyonla çalacakmış. Bahtronika, Baha'a yaklaşan bir elektronik tınları müzik olacağını söyleyelim. Pete Slocut ve Erdem Helvacıoğlu yarın gerçekleştiriyorlar bu e, konseri. Evet. Yeri de bu arada Garaj İstanbul olacak. Aynen. Ondan itibaren başlayacakmış. Bu kadar diyelim. Şimdilik esasında e, o Birçok şey vardır diye tahmin etmekteyiz. Ama bugünün ana İstanbul başlığına geçersek Biennale'den bahsetmek durumunda oluyoruz. 12. İstanbul Biennale bu cumartesi kapılarını açıyor. Az evvel birkaç parça önce söylediğimiz gibi bugün de tanıtım yapıldı. Adriyana Petrosa ve Censoft Mankiyatörlüğü'nde Ançapo 3 ve 5. salonlarda gösterilecek 12. İstanbul Biennale'i Felix Gonzales Torres'ten ilhamını almıştı. Evet, esasında çok kendi yaptık. O yüzden çok da üzerine gitmeye gerek yok diye de düşünmekle beraber bütün sanatçılarında artık tarafımızdan bilindiğini söyleyebiliriz. Evet. Temalar açıklanmıştı. Küba Asıl Amerikalı sanatçı Felix González Torres'in hiçbir işinin olmadığını hatırlatalım İstanbul Biyaner'in bir nevi üzerine tekrar bir üretim. Az evvel birkaç program önce post prodüksiyondan bahsetmiştik. Çok ayrıntılı bir basın bülteni de elimizde esasında var. Kimlerin ne iş yaptığına dair. Ama bununla isterseniz çok da zaman kaybetmeyelim. Soyutlama işi geçen sefer bahsetmiştik. Belki ondan kısaca bahsetmekte yarar var. Bir yatay ve dikey çizgilerin oluşturduğu ızgara şeklinde çizilmiş bir şemada sol üst, üst köşeden Sağ alt köşeye doğru ginen çapraz bir çizginin yer aldığı minimalist bir yapıt. Esasında HIV'li bir insanın giderek zayıflayan bağışıklık sistemini temsil etmekteydi. Bu iş saf soyutlama ve modernist çizginin siyasal ve fiziksel temalarla yıkıma ya da yapı uğratılması yurtdışı ve yurt içinden, içinden birçok sanatçı katılıyor. Brezilya'dan, Almanya'dan. E Lidya Krak, Şarlot Posenenski sayabiliriz. Cevdet Erek var. Türkiye'den Güvercin a isimli işiyle katılacak. Berutlu, Yohanna, Hacı Thomas ve Halil Yoregi de burada katılacak. Bu bölüme katılacak isimler arasında yayılıyormuş. İsimle boğmaya gerçekten evet. gerek var mı emin değilim ama de belki de e, daha zaten e, saatlerini de söyleyebiliriz. Tabii. Önce saatleri söyleyelim o zaman. Peki e, Bienal Cumartesi açılacak. Öncelikle onu söylemek lazım. Birçok yayının da olacağını söylemek lazım. Eş olarak eş zamanlı olarak 3 evet. ve 5 numaralı antikolarda Piyanel mekanı olarak pazartesi hariç e, sabah 10 akşam 7 arası izlenebiliyor İstanbul Piyaneli Perşembe günleri ise daha geç saate kadar gezmek mümkün olacakmış. Evet biz ne ge gevezelik yapmaya çok gerek yok. Zira Fahrettin, Fahrettin Biçici İstanbul'dan sesler topladı. Aynen öyle. Bizim evet. için Evet, evet e, yani daha zaten, Anlam ifade edecek galiba onlar. Zaten gün geçtikçe ve İstanbul'da e, sergileri görmeye başladıkça bazı şeyleri belki de ayrıntılı olarak açık Dergin içinde işlemek mümkün olacak fakat bugünkü derginin bienal konusu diyelim ki izlenimler olsun. E, aylardır programı beklenen bienal e, önceki Biyenerlere göre gizlenmiş bir programı olan Biyener sonunda açıklanınca nasıl bir e, yansıması oldu. Şimdi öncelikle küratörleri dinleyeceğiz. Bu arada basın toplantısında küratörler Adriana Pedrosa ve James Hoffman Biyener'in neden isim sistemasına sahip olduğunu açıklamışlardı e, ve neden Felix González Torres'in e, etrafında Biyener'in şekillendiğini basın toplantısında kısaca açıkladılar. Şimdi Fahrettin'in aldığı sesten küratörleri dinliyoruz. Thank you very much. Um, welcome to Istanbul and welcome to the Istanbul Biennial. Um, we will be uh, brief because I know you have uh, many questions and above all, I believe you are all very curious to see the exhibition. I so will just introduce a few words about the exhibition. Um, first of all, the exhibition is untitled because meaning is changing in time and place paraphrasing Felix Gonzalez Stohis, who always said that the word was untitled because meaning is changing in time and place. As you uh, may have uh, read in some of the information that was distributed, the Istanbul Biennial is constructed around or departing from the work of Felix Gonzalez Torres, the Cuban Puerto Rican artist later within the United States. Felix Gonzalez Soviet for us is an important figure, an important character, an important role model as an artist who articulates in a very fine way politics, social issues, personal issues on the one hand, with visual, aesthetic and formal concerns. That is a force Um, also someone that's reworking and, re and appropriating different strategies coming from uh, high modernism, coming from conceptual art, coming from minimalism, and imbuing these strategies with political, personal, bodily, urgent themes and issues. Félix González Torres is also an important figure for us, Because he's very much a character in between. He has the state of in-betweenness. Between the south and the north, between the periphery and the center, between Cuba and Puerto Rico and the United States. Between also his uh his identity as a gay man, uh living with HIV was something very important. Uh, in the construction of many of his works. But Felis Nolzarestorius is not the central figure or the central uh, theme of the exhibition. He is an inspiration for our research, he's an inspiration for the exhibition and a point of departure. In that sense, he's not present in the exhibition, but it is also not necessary to know the work, to understand and access the exhibition. It's not a uh, mandatory reading. Okay. One question that I've gotten a lot was um, why we didn't um, publish any artist list, or why didn't we release any artists. list. This is something that people seem to have picked up on, and I just wanted to comment on that. Um, it was neither a marketing trick, nor was it our refusal to cooperate with the press or with the with media. It was simply the idea that we wanted the exhibition to speak for itself, and um, that we always felt... Um, i think that's really comes from personal experience you judge or prejudge an exhibition by reading a list of names. So we just thinking, Let's not so everybody's making their minds up before the exhibition. Um so uh, now you have the companion you can see what the and enjoy the show evet, Daha doğrusu onların sesleri kısaca özetlemek gerekiyor. İngilizce e, duyuldu diye tahmin etmekteyiz. Evet. İstanbul'u tam olarak duyamamakla e, beraber öyle olduğu riskini göze alamayarak en azından metnin çevresini yapalım. Gonzales'in içlerinden yola çıktık. E, Puerto Rico'lu ve Kübalı sanatçı ki kendisi sonrasında Amerika'da yaşamaya devam etmişti. Gonzales bizim için önemli bir karakter ve rol modeliydi sanatçı olarak diyor 12. İstanbul BNR'nin küvetörleri. O politikayı, sosyal konuları, bireysel konuları bir elde e, görsel mevzuları, estetik mevzuları da diğer taraftan birbirine eklemleyebilmekteydi diye belirtmişler. Felix pek tabii ki yüksek modernizmden, kavramsal sanattan gelen yeni stratejileri yeniden ele alan, onları yeniden çalışan da bir sanatçıydı aynı zamanda diye de eklemişler. Evet bu arada Felix Gonzalez Torres'in esasında e, Kuzey ve Güney'in çevre ve merkezin Küba ve Porto Rico'nun ve Amerika'nın arasında arada olan bir karakter olduğunu söylüyor küratörler. HIV'yi taşıyan gay bir erkek olma durumunda çalışmaların oluşumu açısından önemli bir rol oynadığını söylüyorlar. Gonzalez'in düşüncesi sergiler için merkezi bir figür, e, tema olmadı, bir ilham kaynağı oldu demek daha doğru olur dediler kendileri. Bu anlamda sergide var değil ama aynı zamanda onun işlerini bilmek, e, sergilere ulaşmak için e, zorunlu da değil diyorlar. Bir başka soruda neden hiç hiç iş veya sanatçı listesi açıklanmadığıydı? Bu durum için de şöyle bir açıklama yaptı. Küratörler ne bir pazarlama stratejisi ne de basınla beraber çalışmama isteğimizden kaynaklanıyordu dediler. Biz serginin kendi için, kendisi için konuşmasını istedik. Her zaman önceden hazırlanmış bir listeden kaynaklı bir önyargı olma durumunu hissediyoruz. Bunu yaparak herkesin önyargısız sergiyi gezmesini sağlamaya çalıştık. Ki zaten Viyaner'in ilk tanıtım metninde de bunu söylemişlerdi kendileri. Evet, küratörleri dinledi. Şimdi e, gün içinde yine Fahrettin'in e, Beral Madra'da yaptığı bir izlenim süresinden kısa bir bölüm dinleyeceğiz. Kendisi sanat eleştirmeni ve küratör. E, Biyanel'in açıklanmasından sonra e, sanatçılar ve tema ile ilgili düşüncelerini dinliyoruz. Evet Açık Radyo'da, Açık Dergi programındayız. Biyanel açıldı, basın toplantısı oldu. E, biz de Antropo 3'ün önünde Beral Madra ile karşılaştık. Ondan ilk izlenimlerini almak istedik. Lütfen. E, ilk izlenimin e, buradaki izleyici görüntüsü son derece genç bir görüntü. Ee, yani Avrupa'dan gelen e, konuklar da böyle genç kuşağı temsil ediyorlar diye görüyorum. çok e, Sanıyorum Güney Amerika'dan e, çok insan gelmiş olmalı. Evet. Çünkü bu küratörler de Güney Amerika'da olduğu için. E, bu alan biliyorsunuz artık herkes alıştı. Bu alanın yani antrepo alanının İstanbul için çok önemli bir sergi alanı olmasını almıştı. İşte İstanbul Modern var, bu Antrepo binaları var. Artık bundan vazgeçilmemesi gerektiğini düşünüyorum. Yani burası gerçekten devam etmeli, belki daha onarılarak devam etmeli. Şu anda ben de Biennale'i gezmedim, Küratörler isim listesi yayınlamadılar ama ben kataloğa şöyle bir baktım çok farklı isimlerle karşılaştım yani böyle bilinen listeyle değil değişik isimlerle karşılaştım. Bu da tabii olumlu bir şey. Şunu gösteriyor ki esasen sanat ortamında da bir değişiklik var yani bir kuşak değişimi var. Umarım bu bir halde e, izleyiciler de e, yine e, Çağdaş Sanat konusundaki bilgilerini bir kez daha tazelerler. Çünkü biliyorsunuz Çağdaş Sanat e, ülkelerin demokratikleşme sürecine e, büyük katkıda bulunan bir insan eylemi ve düşüncesi e, ve üretimi e, bunları söyleyebilirim şu anda. Evet, Beral Madre'yi dinledik. Sanat eleştirmeni ve küratör bugün e, basın toplantısıyla açıklanan 12. İstanbul ile ilgili yorumlarını söyledi. Bilinen değil değişik isimlerin olması olumlu bir şey. Bu da sanat ortamında bir değişikliğin var olduğunu gösterir. Küratörler isimli sese henüz yayınlanmasa da e, farklı isimlerin olmasını e, önemli bulduğunu belirtti. Şimdi e, son olarak esasında şimdilik e, en azından bugün için BNL'le ilgili e, söyleşilerimiz sona ersin diyelim. Sonrasında ayrıntılı olarak devam edeceğiz. Burçak Konukman'ın e, esasında gün içinde Fahrettin'le yaptı küçük bir söyleşiye gideceğiz şimdi. Kendisi uzun bir süredir zamansız köşesinde ile ilgili tartışmaları kendi köşesi içinde devam ediyor. Program açıklandıktan sonra biz de onun fikrini merak etmiştik esasında. Şimdi onun yaptığı açıklamayı dinliyoruz. ilk izlenimin en azından şu anda sergi salonunun içindeyiz. Antroponolojide üst kattayız. BNR'de karşılaştığımız işlerin daha çok çok büyük bir altyapısı var ve hani o alt, altyapıyı bir anda ilk açılışta almamız çok zor. Ama ilk izlenimi olarak Viener'de bir yıldır bize bahsedilmeyen ama <gülüyor> ilk basın ülkeninde bahsedilen görsel yani estetik olan yani estetiğin geldiği nokta ve bir yandan da politik olanın e, karşılaştırması veya bir, birleşmesi üzerinden e, Feris Konzervis Torres'in <gülüyor> işleri üzerinden iddia edilen durum aslında ...ilk izlenimde geçerlidir. Geç, geçerlidir. Niye? E çünkü yani siz de eğer Biyanel'e girerseniz... ...benim ilk izlenim e, görsel bir güçü güç var. Hani bir şeyle karşı karşıyayız. Bir yandan da bunların politik anlamları olduğunu... ...zaten gonzález Torres üzerinden yapılmış bir Biyanel olarak anlayabiliriz. Yani ilk izlenim bunu söyleyebilirim şu aşamada. Bir yıl boyunca... E, şeylerin, kreatörlerin yorum yapmaması ya da bu konuda basının basın duyuru yapmamaları ve bugün senin söylediğin gibi bu e, hani e, reklam yapmaması Hı. diyeyim bir açıdan. Stratejiden öte. Ya bırakalım sanatın kendisi bir şey Sonuç. desin. Sonuçta işlerin yanında da böyle detaylı e, bir bilgilendiricim metinde görmüyoruz zaten. Evet yani bir bombardıman değil. Tam aksine bir önceki bir yenere göre sakin bir e, teklif var evet. ve Bence bu sakin sakinleşme açısından değerlendirebiliriz yani bizim için de bu, bu, bu sakinleşmeye sadece bir üzerinde değil bütün güzel sanat ortamı olarak çok ihtiyacımız var yani 2009'daki tema aşağıdan sonra biraz herhalde ya şimdi şöyle bir belirleyciliği var birner <gülüyor> Biel açıldığı sene yan paralel etkinliklerle bir kere o dönemi bir tavar ediyor <gülüyor> bir de bunun öncesi ve sonrası var yani Feliz Gonzayes Torresim Tık diye açıklandığı bir senede ardından olan olayları düşündüğümüzde ya da ardından açılan sergileri düşündüğümüzde bir sürü sergide e, yani hani küçük bir rötüşle herkese öyle bir Gonzales'e referans veren e, işleri de e, galeriler sergilemeyi doğru buluyorlar. Yani BNL teklifi tam konuşulmasa da aslında insanlar tarafından insanlar tarafından bence hani bir şey oluyor, bir referans oluyor. Tabi Ee, şeyle çok alakalı. Yani İstanbul Biennale'de bizim İstanbul'da olmamızdan dolayı ve buranın hani İstanbul ne bize ait ne başkasına bir şehir. Kendine has bir şehir. Ve karşılaştırmaları çok farklı İstanbul'u New York'la karşılaştıranlar var. Burası artık özellikle yab gelen yabancıların burası başka bir yer. New York'ta değil burası bambaşka bir yer diyenler var. ya yani. Farklı bir şeyi, hikayesi var. Ee, doğal olarak siz Biennale'de buraya ne koyarsanız koyu. O her zaman e, farklı bir şey korur. Yani burada özellikle şu anda etrafımızda olan batılı eleştirmen ya da şeyden özellikle bu muhtemelen sanatçı listesinin Kübalı bir şey sanatçı olabilir. Güney Amerika'dan bayağı bir Amerika'da, sanatçı var. Onlar açısından bir yerde de bir projeksiyon değil mi yani? Evet. yani şöyle düşün uçağa biliyorsun geliyorsun abi oradan burada karşında bir sergi var bir yenen onun için davetlisi. Burada gördüğün şey senin için bir referans oluyor. Yediğin içtiğin, yanda paralel etkinliklerin yanında yani. <gülüyor> evet, açık radyo programcılarından Burçak Konukman bizlerle beraberdir. Bir Beral Madı'nın ardından, evet, BNL hakkında şimdilik bu kadar diyeceğiz. Derdinen sesler buydu payten yaptığımız yayına e ufak bir ara veriyoruz Adından bu BL e iki kişiiyle katılmış je nekropsi grubuna geçeceğiz açıkk dergi. atsan bana doğru gör sonra beni halip varsasan yalnızn O da bari bir kere olsun ne olur, olur göz göza gelsek senle sonra dursa bir anda tüm yalanlar unutsak neymiş dünya hali söyledim bak ben ya benim seni budur tek n olur, n olur, n olur. Hali varsa yalnızlığın adı bunu görse hep bari bir kere olsun ne olur ne olur göz göze gelsek senle sonra dur bir anda tüm yalanlar unutsak neymiş dünya hali nelesem söyledim bak ben zır deli ya benim seni yar ölsün budur tek söylediğim ne olur ne olur ne olur so such bad me Hvala ja, ja, ja, ja. Evet Açık Radyo ve Açık Dergi programı Paris'ten canlı yayına devam ediyor. İkinci gün içerisindeyiz. Biennale dedik İstanbul'a baktık. Biennale'ye biraz hızlıca bakmış olduk. Döndüğümüzde belki başka fırsatımız olur. Daha da ayıntılandırmaya konuş bitmeyecek gibi gözüküyor. O yüzden Paris'e dönüverdik. Ee, bile GT'lerin düzenlediği Kolej İstanbul etkinliklerine bakıyoruz şu anda bu akşam. Birazdan esasında 18 dakika sonra galiba. Murat Bey için bir konuşması var. O da son 18 dakikasını bizde harcamak evet. üzere burada. Murat Bey iyi akşamlar. İyi akşamlar. merhaba. Hoş geldiniz. Hoş Teşekkür bulduk. ederiz. Geldiğiniz için öncelikle eee Twitter'ınızdan kopya çektiğinizi, kopya çektiğinizi söylemediğim. <gülüyor> Yasemin Yansemin'in <Mori> gelişinden <gülüyor> ötürü favorilerinizden Kesinlikle. Tenisi, Son dönemde en sevdiğim şarkıcı galiba. Hem şarkı yazarı olarak hem şarkıcı olarak Hı -hı. E, sahiden e, çok sevdiğim bir isim. Haberiniz var mı burada şu anda ne ile ilgili? E, yeni adım hazırlıyor diye hazırlıyor, duyuyoruz ama tabii ne durumda hiçbir bilgimiz yok. Evet. Evet, İstanbul'u anlatmak beyhude mi bilmiyorum ama gene de sıralayayım radyocu, dj, arşivci, müzik yazarı müzik eleştirmeni kısaca denebilir <gülüyor> galiba hakkınızda evet kitaplarınızı da biliyoruz Türk pop müziği tarihi Hı. önemli bir çalışma evet. epey yararlı bir çalışma denilebilir evet. evet ne süredir bu meccadasınız? 96'da başladım aslında yazı yazmaya ee, daha öncesinde plak biriktiriyordum bir koleksiyon halini aldıktan sonra onları değerlendireyim dedim. Aslında her şey çok iptidai oldu. Ankara'da kimya mühendisliği okuyordum ve bir şekilde bu okuma esnasında ders çalışmak üzere Birliği Kütüphane'ye gidip gelirken orada eski dergilerin ve gazetelerin olduğunu keşfettim ve bu bütün olayı allak bullak etti. Her şey tersine döndürdü. Çünkü orada eski haberleri okurken Aslında bu topladığım şeylerin bir tarihinin de olabileceği aklıma geldi. Ee, ve bir şekilde 96'dan itibaren yazı yazmaya başladım. Ee, 2006'da işte kitabım çıktı 10. yıla hediyedir zaten ben kendi kendime öyle <gülüyor> diyorum ona. Ee, o arada birçok yazı yazdım, radyo programı yaptım, TRT'de bir program hazırladım, televizyon programı. Ee, onun dışında e, hala devam ediyor bu işler ama e, olay böyle. Seyretti. Müzikten başka bir şey yok değil mi hayatınızda? Ee, yok sayılır evet. Yani galiba artık her şey müzik kaplıyor. Yani tabii ki edebiyat seviyorum. Tabii ki sinemayla tabii. ilgileniyorum. Aa, Ama onun dışında, e, müzik dışında e, bir şey yapmıyorum galiba. Evet. Şimdi biraz sonra bir konuşmanız olacak. Yaklaşık Hı -hı. bir 15 dakika içerisinde. Nedir başlığı getirdikler. Bir de bu şimdi temel olarak yani iddiası İstanbul'un kötü sanat dünyasını yansıtmak. Evet. Tam olarak o çerçeveye dair de söyleyebilirsiniz onu da merak ediyorum. Bir şekilde yansıtıyor evet ama daha farklı bir daha farklı bakmak mümkün tabii ki İstanbul'u. Çünkü İstanbul'u kadar karışık ki her şeyi evet. içinden çıkartabilirsiniz. Yani sadece Alaturka hattından da gidilebilir. Rak hattından da bambaşka yerlere varılabilir. Dolayısıyla İstanbul'a Ee, bakmak ya da onu yansıtmak e, gibi bir iddia çok e, büyük bir iddia çok büyük oluyor. Yani. Dolayısıyla e, hani buradan bakınca e, Getelerik'in düzenli Dirkoloji İstanbul'un yansıttığı İstanbul evet bir İstanbul görüntüsü. Ama herkes kendince e, bir kısım e, eksikler bulacaktır bunda elbette. <gülüyor> e, benim konuşmamın başlığı Anadolu Pop. <gülüyor> e, Anadolu Pop denilen türü bir saat içerisinde anlatmaya çalışacağım. Çok zor tabii ki. İşte nasıl başladı, nasıl devam etti ve nasıl sonlandı. Çünkü sonlanmış bir türdür Anadolu Pop. Etkilerini hala hissettirir. Hı. Bir şekilde bugünlere uzanan etkileri olmuştur. Hala pek çok grubun ve sanatçının üzerinde etkisi vardır ama Anadolu Pop denilen tür başlayan ve biten bir tür bence. Bu konuda bazı müzik eleştirmenleriyle tartışmalarımız oluyor ama hı hı. neticede bunun hikayesini ben anlatmaya çalışacağım. Anlatırken de eski örnekleri dinleteceğim. Hem plaktan hem de 70'lerde çekilmiş gibi görüntüleri paylaşacağım dinleyenlerle. Zannedersem Anadolu Anadolu Pop şimdi epey ilgi çektiğini düşünüyorum. Biz daha önce radyo olarak bundan birkaç ay öncesinde yurt dışında bir başka etkinliğe katıldığımızda orada da Fransa'daydı gene ciddi bir merak olduğunu görüyorsunuz esasında. Evet. Anadolu Pop Anadolu Rock hakkında vesaire. Hı hı. Ya şimdi bu hani anlaşılabilir esasında. Çünkü batılı formların buradakilerle buluşması gibi bir anlamı var bir yandan ama hani bu bitmiş bir şey değil mesela. Hani o açıdan tabii tabii. tabii. Sanki biraz daha fazla daha spesifik bir şeyden bahsediyoruz değil mi Anadolu Pop derken? Ya evet Anadolu Pop derken aslında 1964 yılında resmi olarak Tülay German'la başlayan burçak darlası plağıyla evet. 1970'te Moğolların Dağ ve Çocuk plağıyla adını koydu. Ve neticede 1970'lerin sonunda e, Türkiye'nin de biraz e, politik durumu itibariyle e, bu türü yapanların politik şarkılar söylemeye e, evrilmesiyle e, yavaş yavaş sonlanan bir tür. Aslında e, bitmesinin nedenlerinden birisi e, bu müziği yapanların e, politikaya evrilmesi ya da dağılması. Üçürel Moğollar, Modern hı hı, Folk hı, üsü, evet. gibi grupların hı. müzikten uzak kalması. E, ve 1980 darbesi çünkü darbe e, hani bütün müzik türleri içinde en çok Anadolu popu etkiledi çünkü en büyük isimlerden birisi Cem Karaca'ydı evet. e, ve Cem Karaca yurt dışına çıkmak zorunda bırakıldı e, pek çok insan orada Türkiye'yi terk etti, Edip Akbayram, Selda gibi isimler e, politik e, duruma evrildikleri için e, şarkı yapamaz, albüm satamaz konser veremez duruma düştüler hı -hı, dolayısıyla hı -hı. E, hani bugünlerde 31. yılını e, da yaşadık, e, 12 Eylül'ün Evet. Ee, çok büyük etkisi var Anadolu Pop'a. Ama Anadolu Pop zaten 1970'li yılların sonunda yavaş yavaş bitmeye başlamıştı. Çünkü dönemin müziğinin de değişimiyle alakalı bir şey bu. 1970'lere kadar e, ana arter raktı Türkiye'de 1970'lerin başına kadar. E, 1960'ların e, ortasından itibaren altı mikrofonlarla evet. e, büyüyen, gelişen... Ee, rock e, bir şekilde herkesin dinlediği müzik oldu. Alaturka'yı ve halk müziğini bir kenara ayıracak olursak hı hı hı. E, bütün gençlik e, rock dinliyordu 60'larda ama bütün dünyada öyleydi. Evet. Sadece Türkiye'de değil. 70'lerde pop'un gelişmeye başlamasıyla, daha farklı bir hatta yönelmesiyle e, rock yavaş yavaş geri plana çekildi e, ya da senfonik rock, progresif rock gibi durumlara döndük ki Anadolu popçularda da aynı durumlar var. Ee, Barış Manço bir süre sonra e, progresif rock yapmaya başladı ya da Cem Karaca'nın Dervişan grubu yani sadece Türkiye'de değil, dünyada da önemli gruplar arasında bence. Ee, dolayısıyla e, hani sonlandıdan ziyade evrildi demek belki daha doğru bir durum. <gülüyor> ee, tabii Kaç ki etkileri ayrıldık, sürüyor. Evet, mutlaka. Ee, şimdi Anadolu-Rak'ı e, sürdürdüğünü iddia eden bir kısım e, gruplar var ya doğum temsilcisi olarak gösterilen e, ama e, hani Kıraç, Haluk Levent, Murat bakan gibi isimlerden bahsediyorum. E, onların yaptıklarıyla 60'larda yapılanlar oldukça farklı şeyler Hı. bence. E, dolayısıyla bu e, Anadolu yani... Pop denilen Türk tırnak içinde e, o günlerde yaşandı, bitti. E, şimdi en fazla ona saygı duymak e, gerekir. E, ya da ondan etkilenip bir şeyler yapmak ki bunu yapan çok evet. e, ve güzel insanlar var. Evet. Anadolu Pop'un bir zamanlar üstlendiği işlevi yerine getiren başka bir sürü grupta var tabii ki. E tabii ki. Sonuçta evet. e, dumanın bile Anadolu Aynen. Pop'tan beslendiğini söyleyebiliriz. En batılı grubu gibi görülür. Hı hı hı. Ama... E, sonuçta ciddi bir damar açmadı. E, da tabii ki. Yani Kaan'ın vokal tanısında Anadolu rakçılarının çok etkisi vardır. Evet. Çünkü Özdemir Erdoğan'dan almıştır ilhamını, Nirvana'nın müziğiyle birleştirmiştir. Ama ortaya sahiden melez, güzel bir tür çıkartmayı başarmış. Evet. Yani, e, sakin durmuyor en azından. Evet. E, güzel yapıldığında oluyor. Hani Dolayısıyla Anadolu pop'un etkisini e, hissettiğimiz çok grup ve şarkıçtan bahsedebiliyoruz. Ama Anadolu pop denilen türün ben e, sürdüğünü düşünmüyorum. Peki Murat Mecim. Çok sağ olun katkınız için. Çok teşekkür ederim. Ben Son çok teşekkür soru, ederim. Şu anda Lütfen. neyle ilgileniyorsunuz, ne yapıyorsunuz onu merak ediyorum? Şu anda bol bol çalıyorum. Burada hem de çaldım dün gece açılış seremonisinde konserlerden önce. Değişik kulüplerde plakları döndürüyorum ve insanları eğlendiriyorum. Onun dışında 1 artı 1 ve Ekspres dergisinin Hı -hı. daimi yazarlarımdan... Ee, söyleşiler yapıyorum bol bol. Ee, ara ara radikale yazıyorum ya da başka birkaç e, gazeteye. Ee, yazıyorum ve çalıyorum ve radyo programları yapıyorum bol bol. Ee, evet. Değişik radyolarda, Radyo Mobilon'da, TRT TRTFM'de ve Radyo Fil küçücük bir internet radyomuz var. Evet. Ee, evet. Kendi küçük ama etkisi büyük. Ee, onlarda da programlarım var ve değişik e, projeler var elbette. Evet. Takip etmek isteyenler için epey malzeme. Evet, Arata. galiba. Çok teşekkürler tekrar. Ben çok teşekkür ederim. Sizle Girginiz konuşmanız için, için azadelerimiz yavaş yavaş. Teşekkür ederim. Sağolunuz. Şimdi iki parça olacak bu arada. Hı -hı. Anadolu pop mu değil mi bilemiyoruz ama Metin Alat'la bir tanesi. Hı -hı. Aa, oyun havalı, sentetik bir durumdur. Evet. Oradan lorke lorke dinleyeceğiz. Güzel. Sonrasındaki parçayı koymuş olmama rağmen ismini anımsamıyorum ama Metin met Cem Karaca. Evet. Cem Karaca'dan bir İngilizce bir parça dinleyeceğiz galiba. Evet. 70'lerden en azından onu söylüyor. Shaken All Over. Shaken All Over. İlk dönem şarkılarından. 1967 şarkı. olmalı. Ee, onun da arka yüzünü ben birazdan dinleteceğim. Arka yüzündeki şarkı da o 45'liyim. Bang Bang şarkısının Türkçesidir. Enteresan Şahane. bir yorumdur. Evet. Evet. Ee, olur da dinlerseniz şimdi e, saydan o dönem yapılmış tuhaf işlerden birisidir. <gülüyor> Çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Hoşçakalın. Açık dergi. Evet açık radio, açık dergi Pakistan'dan canlı yayındedik. 3. yarım saatimizin içerisinde girdik. Ee, bu akşamın İstanbul'un bir ilerle alakalı bir parça. Evet, evet Erdem Elbacoğlu'ndan geldi. Bahtronika konseri esasında bu akşam değil, yarın akşam e, Garaj İstanbul'da bah günleri kapsamında sahneye çıkacak. Biz de e, Erdem Elbacoğlu'ndan bir parça dinledik bu vesileyle. Evet, şimdi burada bir konuğumuz var. Evet. Aslında programın başında da söylemiştik. Getirdirik'te İstanbul'u müzisyenler Fransa'ya uğramışken biz de Fransa'da ikamet eden Türkiye'li bir müzisyenle bir söyleşi yapmak istedik. Bu noktada belki de akorttan. Zeynep Saygın'a da teşekkür etmek isteriz. Bağlantıyı bize o sağladı da Zeki Çölaş şu anda. Getirdirik'teki geçici stüdyomuzda konuğumuz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi ben programın en başında sizin ettiriyor isimli bir ekibinizden bahsetmiştim fakat şuradaki çok kısacık konuşmamızda öğrendiğimiz kadarıyla esasında birden fazla grupta çalıyorsunuz. Ben öncelikle sizi İstanbul'daki dinleyicilerimize tanıtmak için biraz kendinizden bahsetmenizi istiyorum müzikal olarak. Ekiplerinizden de bahsetmeye belki sonradan devam ederiz. Evet, müziğe çok klasik bir terimle başlamak gerekirse eskiden beri müzik yapıyorum. Hı hı. Çocukluktan beri yaptığım bir şey işte Fransa'ya geldikten sonra buradaki ister istemez çok küçük bir topluluk ve tanışıyor insan Hı. merak edince. Tabi buradaki müziyenlerle tanıştık. Önce düğün yapanlarla ondan sonra biraz bu işin daha profesyonel yapan insanlarla tanıştık. Burada benim çok sevdiğim değerli bir müziyen arkadaşımız Nurhan Özcan'la tanışmış olduk ve Nurhan Özcan eee gitaristtir kendisi. Eskilerle, Cem Karaca'larla falan çalışmış bir insan. Tabii 70'li yılların Rüşşenlerinden. Ee, onunla birlikte bir grup kurduk Orfüz diye biraz halk müziğini caz e, vari diyelim e, zaten Orfüz'de iki tane Z e, koyduk onun vizeninde e, böyle bir evet e, cazı andırsın diye hı hı. Ee, onunla bir grup kurduk ve uzun yıllardır yani bayağı işte Atina'ya falan Avrupa'nın değişik yerlerine gittik. O grup hala devam ediyor ee, eğer zaman uzun olursa ondan bir belki parça dinleyebiliriz. Şahane oldu çok güzel oldu. Evet. E bu evet. ne kadar zamandır Fransa'dasınız? Ben 87'den bu yana düzenli olarak Paris'te, Fransa'da özellikle de Paris'te yaşıyorum. Hı hı. Ondan sonra işte bahsettiğiniz Anadolu, Aksak Anatolia daha doğrusu. Hı hı. Önce Aksak'tı eski, Triu Aksak'tı. Ondan sonra Aksak oldu. Ondan sonra Aksak Anatolia benim katılımla birkaç sene önce oldu. Yani bir 10 yıl oldu aşağı yukarı. Hı hı. Ondan sonra işte bir sede hazırlığımız da var o da İstanbul'daki dinleyicilerimiz sanıyorum trioksayı tanıyanlar var. Hı hı. Ş, var yani. Hala satılıyormuş zaten o şey. İşte yeni bir şey de e, Aksa Anadolu olarak çıkarıyoruz. Onu da dileriz yakın zamanda çıkar. Hı hı. Müzik dinleyelim mi biraz? Sonra devam edelim isterseniz. Birkaç soru var hakkında ama bu kadar konuştuktan sonra yeteri kadar soru işareti oluştu diye düşünüyorum. Şahideniz o yüzden parçamız. Böyle 150 balar bozuyor aman aman yandım aman. kirpikleri kalem olmuş yazı. devam ediyoruz canlı yayına Paris'ten özel bir yayında olduğumuzu bir kere de hatırlatmak gerek var mı bilmiyorum ama her giriş böyle oluyor yani dersem olsun. Özel bir konumuz da var. Ee, şimdi ben şu soruyu sormak istiyorum Zeki Bey. Zeki Çöreş az sizin sesinizi duyduk bu arada. Hayduti Orkester. Evet onlardan dinledik. Albümün ismi? albüm ismi tek tek Erkile Güzeli. Evet. evet. <gülüyor> ee, Balkan Balkan fanfar e, bir grup. Bu arkadaşlarla yine epey oldu. E, birlikte yap, çalışıyoruz yani. Önce, hı hı. önce kendileri bir araya geldiler. Ondan sonra işte Balkanlara Türkiye'nin de olduğunu e, düşünüp hı hı. beni çağırdılar burada hı hı. işte Türk-Müseyinler arasında. Ben de gittim işte orada birlikte olduk. E, burada mı yaşıyorlar? Paris'ten burada yaşıyorlar, yaşıyorlar evet. E, bir sık kökenli, çingene bir akordeonistimiz var. Yaş Koramiç. Hı -hı. Çok değerli bir müzisyen. Ondan sonra Bulgaristanlı saksafon ve kaval çalan e, Krasen var. Krasen Lutskanov. Bu Nedim Narbantoğlu ile çok çaldı. burada evet. Nedim buradayken e, bayağı e, birlikte çalan bir arkadaşımız. O da çok iyi bir müzisyen. Ondan sonra tabii trompetler falan Fransız arkadaşlar var. Evet. Şunu sormak istiyorum. Şimdi sizi bulmuşlar bir şekilde ama burada... E, Hayatınızın nasıl olduğunda merak ederim yani Türkiye'den göç etmiş birisi olarak özellikle çünkü şimdi ben niye Balkanlar deyince ilk olarak aklıma gelen şey göç oluyor genelde. Evet. Belki Türkiye'den bakış bunu zorunlu kılıyor demiyorum ama birbirinizi bu kadar kolay da bulabildiğinize göre o yüzden hazır buraya kadar yaklaşmışken bu da hayatın nasıl olduğunda merak ediyorum. Ee, müzik konuşmanın yanında bunu da konuşmakta isterim bir yandan. Grubun hayatı mı yoksa benim Yok, sizin, evet, evet, e, müzisyen olarak burada yaşamanın? Farklı ülkelerden evet, göçmüş insanlar, evet. müzisyenler de tabii ki bunun içine dahil evet. ama. Evet. Şimdi genelde göç istenilen bir şey değil. Hı -hı. Sanıyorum genelde ne derler ona? empoze edilen bir şeydir. Yani yaş yaşanmak zorunda kalınan bir şeydir. Buraya ben e, tabi 87 yılları e, söylediğimde aklınıza hemen e, neden gelmeli diye düşünüyorum. Evet. E, evet. Buraya e, işte o zaman darbe döneminde e, yurtdışına çıkmak zorunda kaldım ve burada yaşadık tabi bir müddet. Ondan sonra tabi e, insan alışıyor. E, artık gurbet o gurbet olmaktan çıkıyor. Kendi vatanımız oluyor. Evet, ee yani e, rüyanızda Fransızca rüyanızı görmeye başladınız an defansızlık sizin içinize sinmiş oluyor. Artık o gürbetten çıkıp kendinize yeni bir vatan edinmiş oluyorsunuz. İki vatanımız oluyor. Biz öyle diyelim. Gürbetçiler sadece tek vatanlı değil. Gürbetlerinden atılmış insanlar değil ama <gülüyor> tabii, e, tabii. yeni bir vatan edinmiş insanlardır. Yani burada iş bir şey başlıyor. Yeni bir mücadele evet. başlıyor. Ve beraber esasında. Yeni evet. başka türlü bir kalabalık değil mi? Çok yalnızlık olduğu da söylemez. Çok büyük zorluklar olmuş olmasına rağmen hayatınızda. Doğrudur, doğrudur. Zorluklar yaşandı tabi. Buradaki genel... Sorunların ötesinde tabi bireysel sorunlar da oluyor ister istemez yani işte bir dönem Türkiye etmek istiyorsunuz gidemiyorsunuz ailenizden birisini kaybediyorsunuz gidemiyorsunuz falan yani onlar böyle özel diyelim bireysel acılar var. Tabi yalnız bir de topluluk olarak burada işte dil sorunudur ev sorundur değişik sorunlar vardı yani sonuçta size ait olmayan bir memlekette bir yerde kendinize bir yer ediniyorsunuz ve e, o yer edinirken de ister istemez birtakım insanlar da e, e, işte size birtakım zorlukla çıkarabiliyor evet. ya, yabancı oluşunuz dolayısıyla evet. Bu ötürü bile evet. evet. Bunun haricinde zaten zor bir şey. Bunun haricinde zaten zor bir şey dediğiniz Hı. gibi evet. Peki geri dönmek isterim müzik kısmına. Evet Şimdi ne yapıyorsunuz? Bu arada Türkiye'ye gelecek misiniz? Konser vermek için uğramayı düşünüyor musunuz? Diye Vallahi sorayım, ben yani. hep arkadaşlarım bana soruyorlar. Sen Türk'sün aramızda tek Türk'sün. Bizi Türkiye'ye götürmeyecek misin diye. Hı -hı. Geçen sene İstanbul'daydım fakat doğrusu işte yurt dışında yaşamanın belki dezavantajlarından Hı -hı. pek kimseyi tanımıyoruz orada yani. Ben şahsen kimseyi tanımıyorum. Dolayısıyla irtibat kuracak nerede konser verebilir böyle bir fanfar müzik Hı -hı. ya da Birçok yer var esasında. O evet. yani konuda hiç evet. sıkıntı çekilmez. Birçok yer dediğim, tabii bir gün gelir ve o, o olan yerde olmaz ama evet. yani şans eseri gene evet. de. Ama evet. epey bir kitleci, e, kitlesi de var esasında zannedersem göçmen müziğinin denilebilir. İşte belki sayenizde bu vesileyle abla, bizi biz duyanlar olur, olur. <gülüyor> ve e, Türkiye yolu açılmış olur Haydut Orkester. Evet. E, hakikaten Türk halk müziğini, değişik sanat işte halk türklerinden ondan sonra sanat müziği türklerinden falan kendileri yorumlayıp e, yapan bir grup e, hepsi de Türkiye'yi ve Türk müziğini çok seven insanlar Fransızsızları da dahil bu sadece Balkanlılar değil. Evet ben onu e, soracaktım. Evet, Fanfarmacı ve Balkan müziğinin yanı sıra esasında... E, geleneksel e, Türk Halk Müziği de Türkiye'den daha doğrusu çeşitli e, geleneksel Biraz. müzikleri de e, icra ediyorsunuz farklı projelerle ve farklı gruplarla evet. bu kadarıyla. Evet. E, üç grupta çalışıyorum. Burada bir müzisyenin de e, hayatı nasıl olur diye sorarsanız e, bir müzisyen bir işçidir bir nevi. Ee, ve sosyal hakları vardır ee, çalışırsa maaşı da vardır devlet yardımları da vardır tamam. ancak onları yerine getirebilmek için bir takım e, şeyler de başta i̇şte, e, mesela senede 43 konser yapmanız gerekiyor e, müzisyen olarak tanınmanız için Ee, onu yapmak için de işte bir e, grupla yetmeyebiliyor. Onun için üç grubum var benim. <gülüyor> ee, üç projede yer alıyorum. Birincisi işte e, demi bahsettiğim Orhan e, Nurhan Özcan'la kurduğumuz Orfüz. Ondan sonra Aksak Anatolia. Ondan sonra Haydut orkestra Bunların üçüyle birlikte çalışıyorum. Evet. Aa, işte farklı müzikle yapıyorlar evet. Hı hı. Zaten hı. beni çeken yanı da e, o. Hı hı. E, farklı farklı oluşu. Hayli yoğun geçmekte. Evet. evet. Peki çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür Katılımınız, ediyoruz. Katılımınızı eklemek istedikleriniz var mı? Bir parça daha dinleyeceğiz. Bu arada sizden ne seçmiştik? Şimdi biraz, biraz önce de... dinlediğimiz Haydut Orkestrardan. Evet Haydut Orkestrardan evet, onu dinledik. Hı -hı. Vallahi siz bilirsiniz. <gülüyor> İsterseniz evet, Orfüz ya da yok, e, olabilir Konyalı farklı bir tını olduğu için. Tamam. tamam o zaman. E, size teşekkür de. ediyorum. Zeki Çolaş, biz, biz teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Eyvallah sağ olun. Dinleyicilerimizi de buradan selamlarımızı, sevgilerimizi gö gönderelim. <gülüyor> <gülüyor> Buluşmak diliyle dileyelim. Evet, görüşmek üzere İstanbul'da sağ diyelim hoşça de. Hoşçakalın. Teşekkürler. Hoşça kalın Açık Radyo, Açık Dergi, Paris'ten canlı yayın ikinci gün. Bu arada az evvel yayında kesintiler olmuş. İstanbul'dan e, duyduğumuz kadarıyla internetten yaptığımızı e, hatırlatalım. Bu yayını arada böyle şey olacak. Üç 4 kere kesilmiş. 7 e, ile yedi buçuk arası. Ama sürekli yere döndürmeye çalışıyoruz burada. Tek masada Gürkan Bayis ile beraber. Bunun haricinde çok yakında bir konferans başladı. Onun sesi de yayına karışıyor olabilir. Etraftaki Belki anlamlı gelmeyen gürüntüyü böyle açıklayabiliriz ama şöyle anlamlandırabiliriz. Murat Meliç az evvel buradaydı. Şimdi yana geçti ve Anadolu pop anlatıyor. Burası o açıdan biraz iç içe ve karışık iyi evet. anlamda ve de kötü anlamda esasında. Şimdi sakıncası yok gerçi. Her neyse şimdi ilerlemek durumundayız. Program dahiinde replikası da birazdan burada olacak. Ama Deniz Erbaş ondan önce bizlerle beraber e, açık radyo dinleyicileri bilirler çok büyük olasılıkla. Evet. Çeşitli vesilelerle konuk olmuştu. Evet. Evet, şimdi de geterilikte esasında gösterilen filmlerden bir tanesinin de Montadasın, On Translation filmi olması vesilesiyle bizi kırmadınız. Geldin ama zaten buradaydın galiba, e, buradaydın, Paris'teydin. Buradaydım evet, Paris'teyim evet. bir süredir. Eğitim, öğretim. Eğitim, öğretim. <gülüyor> Yaygın, örgün. <gülüyor> <gülüyor> e, Moon'ta da esasında çıkar dinleyicileri artık biliyor, kulakları çok... Evet, defaatle... De. Evet, defaatle <gülüyor> kim olduğu anlatıldı. O yüzden tekrar girmemek için... Hı. Belki de hiç üstünden geçmek lazım ama... Neydi On Translation? E, ne kadar sürmüştü? Başa Kısaca. sararsak 2008'de başladı. Ee, İstanbul'da yaşıyor, çalışıyor. Ee, İstanbul 2010 Ajansı Projesi kapsamında İstanbul'a davet edildi Muntadas. Hı hı. Ee, on Translation, Muntadas'ın e, süre giden bir e, konseptiydi. Evet. Ee, farklı şehirlerde, farklı bağlamlarda e, uyguladığı. Hı hı. E, mitler ve klişeler üzerinden aslında işte çok kabaca mitler... E, Bir yer için içeriden üretilen e, söylenceler klişelerde dışarıdan işte turist çoğunlukla evet. bakışıyla e, üretilen e, imajlar ve söylenceler bu hı hı. İstanbul üzerine bu mitler ve klişelerden kaçmak için bir takım e, röportajlarla işe başladı ve o sırada Ömer Madra ile tanıştı e, ve tam da but on translation çeviri mevzusu ve bu mitler klişeler medyalar üzerinden akarken montadassın e, yaklaşımında E, bu böyle çok e, yerine oturdu birden Açık Radyo ve böyle bir alternatif iletişim kanalı olarak e, projenin odağına e, yerleşti bir yılın sonunda. Hı hı. E, ve bu kanala da müdahale etti Muntadas. Dinleyiciler hatırlayacaktır. E, Yahya Madra e, koordinatörlüğünde 4 evet. program yapıldı mitler ve klişeler üzerine İstanbul üzerine. Evet. E, radyoyu, ya radyo sürecinin içine girdi Muntadas ve bir takım kayıtlar yine röportajlar, dinleyiciler ile görüştü ee, ve bunun sonucunda yaklaşık 30 dakikalık bu On Translation Açık Radyo e, filmi çıktı evet ee, böyle. bu filmden bağımsız öncesinde tabii ki bir konsept olduğunu söyledim peki Başka türlü mecalara sıçrıyor da daha, daha doğrusu başka türlü üretimlerine de yol açıyor mu bu ya Montadas'da. Montadas'da önce Max sınırlar üzerinden aslında bu film projelerini yürütmüş. E, Meksika'da bir e, çalışması var hı hı. ve işte On Fear diye orada da korku asıl tema e, ve E, Meksika, işte sınırın iki tarafından e, sınır nasıl algılandı, o sınırın nasıl geçildiği, insanların sınırda yaşama deneyimleri. Hı hı. Bir benzeri yine On Translation'ın e, Kuzey Afrika, e, Maghrib ve e, Avrupa geçişi e, üzerinden yaptığı bir filmi var. E, aslında çok ilişkili birbiriyle üretimleri muntadasın. E, mesela File Room var. E, bu hala online internetin açık bir sansür file room, file room. Evet. bir sansür database diyebiliriz open source yani <gülüyor> işte herkesin içerik yükleyebildiği dünyanın her yerinden medya temelli sansür olayları işte Türkiye'den de bolca vaka bulunabilir o arşivde <gülüyor> e, Muntadas'ın çok çeşitli ama işte bu temel akslar üzerinden kanallar üzerinden ilerleyen bir üretim var. E... Ses duys, sesin kalbim olsun. Sonra bir ses duy, sesin kalbim olsun. Sallanır da o sallanır, bir duy, sonra bir ses duy. Ses du, sesin kalın olsun. Sonra bir ses duy, sesin kalın olsun. Dalgalar dalgalar bol bolbikor. Haydi bir ses du, sonra bir ses du. Sviđa. dan yayın yapıyorduk ama e, teknik bir aksaklık nedeniyle ara vermek zorunda kaldık. Ve size e, sırasıyla replikas, red, toz ve toz ardından da nekropsi dinlettik. E, bu teknik arızadan dolayı hepinizden özür dileriz. Şimdiki sıradaki parça Gevende'den Kadıbos'tan olacak. <Gülüyor> burada olacaktı. Bu akşam Kim Ki ile beraber konserleri var. Burada getirdik mekanın içerisinde ama İstanbul'a yayını yapamayacakken onların da burada olması istemedik ve kendileri de İstanbul'a ulaşmak istediklerini fakat olamayacağını belirttiler. Neyse bu arada replikasını demiş olduk sen edersem nekropsi gevende parçaları da arda arda geldi. Son bir söyleşiyle kapatalım istiyoruz bu akşamı bu e, özel yeni dinleyicilerimizden bir kez daha özür dileriz ama bu bir internet aksaklığı olarak belki affedilebilir. Ekimonopolis bu akşam gösterecek film İmrazem'in filmi onunla e, yapacağımız söyleşi e, dinleteceğiz sizlere. Evet, şimdi eee Ekimonopolis dinleteceğiz sizlere. Ekimonopolis hakkındaki söyleşiyi İmrazem'le yapmış olduğumuz Evet, sen dersem Birazdan yayındayız. Hoş geldiniz İmre Bey öncelikle. Hoş geldiniz. Eki Monopolis konuşacağız sizinle. Paris'ten yaptığımız bu özel yayın için İstanbul'da kaydettiğimiz bir söyleşi olduğunu söyleyelim. E bütün şu anda bizi dinleyenlere. Ucu olmayan şehir Eki Monopolis filmi gösteriliyor. Paris'te e gösteriliyor. Türkiye'de farklı yerlerde. ...gösterilecek yoğun bir dönem bildiğimiz kadarıyla ama biz paylaştaki gösterim vesilesiyle sizlere ulaştık. Kabul ettiğiniz için teşekkürler öncelikle bu söyleşiyi. Ekumenopolis nedir? Oradan başlayalım mı? Kelime anlamıyla mesela başlasak. Ekumenopolis aslında kelime anlamı 1967 senesinde Yunanlı bir şehir plancısının ürettiği bir kelime diyelim kendisi şehirlerin gelişimini 15 teorik evreye ayırmış. 15. en sonuncusu da Ekimenopolis. Yani bunların içinde işte Megapolis, Metropolis gibi aşamalar da var. Bunların en sonuncusu 15. aşama Ekimenopolis. O da bütün dünyanın bir tek bir şehir olma hali. Yani dünyadaki bütün şehirlerin kuşaklar vakıtasıyla diyelim mesela birbirleriyle bağlantılı olma hali. <Gülüyor> ee, mesela bunu ufak ölçekte Amerika'da görebiliyorsunuz. İşte çok büyük otoyolların etrafında e, devamlı yapılaşma olduğu için e, mesela New York'tan Boston'a girerken arada hiçbir e, şey kalmıyor. Şehirleşmemiş alan kalmıyor. <Gülüyor> ee, buna iki menopolis deniyor bu olguya. Ee, biz de bunu İstanbul'un bir e, Yakınındaki kentleri e, bir şekilde kapsaması, onlarla birleşmesi anlamında kullanıyoruz. E, mesela bilirsiniz eğer Tem'den e, İstanbul'dan Kocaeli'ne e, ya da öteki tarafta Sekirdağ'a giderseniz arada artık yapılaşmamış hiçbir alan kalmamış. Ya konut alanı ya sanayi alanı bir şekilde dolmuş bu yolların etrafı e, ve böylece Kocaeli ile İstanbul bu kuşak vasıtıyla birleşmiş. Biz de bu anlamda İki Menopolis'i e, filmde bu anlamda kullanıyoruz. Evet. Yani aslında bir şekilde e, kent merkezinin kentin etrafını yutması İstanbul'da da gördüğümüz bu. Şimdi bu noktada İmre Bey aslında belki de kişisel deneyimizden şunu sormak istiyorum. Bu filmi filmin e, epey bütüncül bir yaklaşımda hem biçimsel hem de ortaya koyduğu problematik açısından epey bütüncül bir yaklaşımı aktardığını söyleyebiliriz. Sizin bu filmi yaparken e, motivasyonunuz neydi? Nereden çıktı? Yani daha doğrusu e, hangi fikir üzerinden somut olarak Ekim Manopolis'i yapmayı düşündünüz? E, aslında ben şehir plancılığından falan mimariden pek anlamam. Ama e, şehir içinde yaşayan bir insan olarak e, kendi gözlemlerimden, bir de ben uzun süre yurt dışında kaldım. Yurt dışında yaşayınca da böyle altı ayda bir, senede bir geldiğiniz zaman değişimi daha net olarak görebiliyorsunuz. <gülüyor> Bunları şey yaparak 2007 senesinde bu düşüncelerle bir şehirleşme üzerine İstanbul'un kentleşmesi üzerine bir film yapma fikrim vardı. Ama nereden başlayacağımı, ne yapacağımı tam kestiremiyordum. O sırada Bir gün arabada giderken radyoda bu üçüncü köprüyle ilgili e, bir haber dinledim. Bir yetkili, hatırlamıyorum şimdi tam kimdi, e, ulaştırma bakanı mıydı, e, belediye başkanı mıydı, e, hatırlamıyorum. Ama biri, üçüncü köprü mutlaka yapılacak, e, işte İstanbul'un ihtiyacı bu köprü e, gibi böyle... Ee, bir şey duydum yani 2007 senesinde oluyor bu hı hı. Ee, ve şaşırdım yani herhangi bir kamuoyunda bir tartışma yok ee, köprünün gerekliliği üzerine bir araştırma ya da bir veri ortaya konulmamış ee, ve bu kadar büyük İstanbul'un geleceğini etkileyecek bir proje yetkililer yapacağız diyorlar yani ee, <gülüyor> yani bu şaşırtıcı geldi bana gerçekten hı hı. Ee, ve burada e, işte bu kamuoyunu bilgilendirme bir tartışma <gülüyor> en azından yapıldı bu konuda. Ee, motivasyonuyla 3. <gülüyor> köprü üzerine bir film yapma e, şeyiyle yola çıktık. Fikriyle yola çıktık. E, ama ondan sonra gördük ki araştırmalarımızda işte görüştüğümüz insanlar, yaptığımız e, gezilerde, e, işte araştırmalarda okuduğumuz makalelerde Gördük ki üçüncü köprü aslında sadece bir sembol. Yani e, hem buzdağının ucu diyebiliriz hı hı. E, hem de aslında İstanbul'un yeni kentleşme modeli için bir sembol. Hı hı. E, ve geldiğimiz noktada işte kentsel dönüşüm, e, büyük alışveriş merkezleri, e, bunun ekonomik altyapısı e, falan bütün bunlar filmin içeriğini oluşturuyor. Üçüncü köprü filmin içinde sadece altı bölümden biri olarak evet. kaldı en sonunda. Ama asıl çıkış noktamız oydu. Evet İstanbul genişlerken bir yanda söylediğiniz gibi bütün bu dezavantajlarının ve yıkıcılığın da esasında kendi çepeğine de götürüyor. Az evvel gözlerin de söylemiş olduğu gibi tam da bu nokta üzerinden Yani aslında ters orantıyla bizim bu konudaki bilgimize baktığımızda elimizde hiçbir şey olmadığı geliyor Oysa sizin filminizin zannedersem çok önemli bir belgesel olma özelliği de var. Çeşitli mücadeleler, kentsel dönüşüme karşı halkların verdiği mücadelenin bir kısmı da sizin filminizde kaydedilmiş vaziyette. Bu açıdan da çok önemli olduğunu düşünüyorum. Kimonopolis izleyecek insanlar olacak, Paris'te de olacaklar, İstanbul'da da elbette. Yakın zamanda olacak hı hı. ama e, ha, nerelere odaklandınız film içerisinde? Kısaca esasında bir yönetmene bunu sormak da oldukça sevimsiz olacak ama hani ana başlıklar e, ne olmuştu filmde? Görmeyenler için en azından biraz daha ipucu olması dileğiyle. Evet yani şimdi biz e, bu filmde aslında e, şöyle başlayayım e, lafıma. herhangi bir belgesel filmde, E, kitabını alırsanız Hani nasıl belgesel yapılır ya da bunun eğitimini alan insanlar, okulda öğretilen şey e, konunuzu mümkün olduğu kadar dar tutmanızı size tavsiye ederler. E, ne kadar konuyu genişletir, e, dağıtırsanız belgeseli toparlamak, e, konuları birleştirmek, e, 90 dakika içinde bu işin içinden çıkmak o kadar zor olur derler ve doğrudur. E, ama bizim burada yapmak istediğimiz aslında Tek bir e, e, konuyla halledemeyeceğimiz, anlatamayacağımız için konular arasındaki bağlantıları göstermek aslında bu filmin amacı. Yani ne kentsel dönüşüm konusunu derinlemesine inceliyoruz, ne üçüncü köprüyü derinlemesine inceliyoruz, e, ne bunun ekonomik altyapısını derinlemesine inceliyoruz, ne TOKİ'yi derinlemesine inceliyoruz. Aslında bunların hepsi başlı başına birer, ikişer, belki beşer belgesel konusu olabilir. Her mahalle üzerine bir belgesel yapabilirsiniz. Ama bizim buradaki amacımız bu konular arasındaki bağlantıları göstermek. Yani yıkılan mahallelerle 3. köprü arasındaki e, bağlantıyı gösterebilmek. E, ya da TOKİ'nin şehirleşme modeliyle e, atıyorum sizin evinizin yanına yapılan bir kavşak arasındaki bağlantıyı gösterebilmek. E, evet. Buradan biz aslında bir e, şeyin, e, filmin E, montajına yaparken buradan bu motivasyonla e, hareket ettik. E, ve ortaya e, altı bölümlü bir film çıktı. E, bunların içinde ekoloji e, hakkında bölüm var. Küresel kenti anlatan bir bölüm var. E, küresel kent nedir? Marka şehirler nedir? Bunlar çünkü Türkiye'yi de aşan e, daha global ölçekte bölümler belirlenmiş ya da daha global ölçekte işte Dünya Bankası'nın mesela raporlarında yer alan konseptler. <gülüyor> Bunları anlatıyoruz. Üçüncü köprü başlı başına bir bölüm. Ulaşım 3. köprü onu anlatıyoruz. Tokiyi anlatıyoruz. Mahallelerin yapısını anlatıyoruz. İstanbul neden planlanamıyor? Plan ve sermaye ilişkisine eee irdeliyoruz falan böyle bölümlerimiz var. Esasında zaten sizin de söylediğiniz gibi bu eee ıı... Tek başına belgesel olabilecek her bir konuyu birlikte gösterebilmek belki de asıl önemli olan mevzu şu noktada. Çünkü ne İstanbul'da yaşanan aslında münferit bir durum. Yani sadece İstanbul'da değil küreselleşen dünyanın bütün e, artık büyüyen şehirlerinde yaşanan bir durum. Ve aslında hepsi birbirine de bağlı. Bu noktada bir de belki filminizin sonunda e, sizin önermeniz üzerinden bir soru sorulabilir. Sonunda toplumsal mücadele noktasında özellikle Ayazma e, direnişinin başlığı. E, ...şekilde yapılmış e, mücadelesinin görüntüleri epey fazla. Şunu sorabiliriz belki de toplumsal hareket noktasında yapılanlar e, gösterilmesinin yanında neler yapılabilir bilmiyorum. Belki de bu, e, bir film yönetmenine bu soruyu sormak e, şu anda çok doğru değil ama... ...temelde İstanbul'daki yaşamda şu an alternatif var mıdır sizce? Ee, ya alternatif elbette ki, elbette ki vardır. ...hayal edebildiğiniz sürece... ...onu e, gerçekleştirebilme yetişece vardır. E, şimdi burada... ...bizim filmimizde biraz da ucundan... E, ...bahsettiğimiz... E, ...demokratikleşme... E, e, ...kavramına biraz... E, e, ...dayanıyor bu söylediğiniz. Hı hı. E, evet biz hayal edebiliyoruz... bu ...kentleri ama... E, ...hayalimizi gerçekleştiremiyoruz... ...ya da hayallerimizi... E, ...bir şekilde yetkili yerleri iletemiyoruz. Bunların mekanizmaları çünkü kurulu değil. Evet. Ee, şimdi yani hükümetin demokratikleşme e, söylemi var bugünlerde ama e, aslında zaten bunun altı boş yani bunu e, kentleşme mevzusunda da çok e, net bir şekilde görebiliyoruz. Yani e, kentleşme açısından demokratikleşmenin yansıması katılımdır. Evet. Yani halk ne kadar E, katılıyor bu sürece. E, halkı bırakın, yani meslek örgütleri bile aslında e, bu sürecin dışında durmaya çalışıyor. Evet, Paris'ten getirildikten yayının sonuna doğru geliyoruz. İkinci gün içerisinde İmrazem'le gerçekleştirmiş olduğumuz söyleşiydi. Bu akşam ekipmenopolis gösterecek, onun evet. kalabalık bir ekip de çekmiş olduğu etborde evet, bildiğimiz kadarıyla İstanbul'lu iletişim kurabildiğimiz kadarıyla eee Denizel başta yaptığımız söyleşinin yarısından itibaren eee gibi bir bu kötü saatimiz ortada. biraz zaten sorunlu geçti teknik olarak özür diliyoruz bütün meclislerimizden evet. bu aksaklık için internet bağlantısı ile sağlamaya çalıştığımız eğilimimizde oldu bu ve bu kısımda sesinde buradaki etkinlik temalı müziklerle doldurmaya çalıştık sizlere Evet yani 6'da tekrar bu dolacağımızı hatırlatalım Paristen, Paris'ten son program 3 ve son program Kolej İstanbul içerisinden teknik masada Gülkan Mayıs vardı Pariste haya Kabil Fahrettitin biçici ve Didem geçiripte İstanbul'daki teknik masada vardı Teşekkür ediyoruz herkese Yarın akşam saat 6'da tekrar görüşmek üzere.